Muhterem Müslümanlar, sebeplerin bir sıraya göre tertip edilmesi, sebep ve netice arasında bir münasebetin aranması, hadiselerin gelişmesinde gelişme seyrinin bizim ilmimize, bilgimize göre belli ölçülerde olması Bunlar tamamen bizim içinde bulunduğumuz imkan dairesine ait şeylerdir. illet malul arasında münasebetin cereyanı imkan dairesine ait bir husustur. Sebep netice arasında bir uygunluk bizim içinde bulunduğumuz daireye ait bir husustur. İhlas ve samimiyetle teveccüh bazen Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesini o, suhale, o kudret ve iradenin <gülüyor> vesile olur ki, onu sebep müsebep münasebetiyle, illet malul münasebetiyle izah etmesine imkan kalmaz. Binaenaleyh, yeryüzünde yaşayan çok Müslümanlar, müminler, şartların kendi alihlerinde gelişmesi karşısında ümitsizliğe düşerler, ne ümit olurlar. Haddelerin seyri onlara ümit verecek keyfiyette değildir. Müslümanların güzelliğinin gülmesi, kalplerinin inşira kavuşması adet onlar için alt diliyle rafa konmuş bir husus veya rüyalara terk edilmiş bir keyfiyettir. Ama samimiyet öyle bir iksirdir ki, ilac haddeleri hayat kazandıran öyle müthiş bir ilaçtır ki. İnsan bu iksir bu ilacı kullanarak Allah'a tevecüh ederse celle celalihu esbab birden bire seyrini değiştiriverir. Önü bir suyun açılması gibi değiştiriverir. Tellerde kopuk olduğu zaman elektriği intikal etme işi kopukluğun arızanın giderilmesi neticesinde birden bire her şeyin yoluna girmesi gibi Allah acı verece celle bu. Bir elektrik düğmesine dokunma gibi bütün avizeler parlayıverir. Bütün ortalık aydınlığa kavuşuverir. Ama bu kadar gayret, bu kadar samimiyet, bu kadar çok olsun bir sağ ister iş. İşte Saadet aslında biz hadiselerin önce tıkalı gibi bir rüvasiyet, bir keyfiyette karşımıza çıktığını görüyoruz adeta işler yürümüyor gibi bir mana, bir mahiyet asettiğini görüyoruz. Onun için sahabilerde pek çoğu Allah bize dua et, bir zafer ihsan etsin, Allah'ın bize bir zafer ihsan etmesi için dua etmez misin diye müracaat ediyorlardı. Ama bin gözüyle Allah'ın teminat ve te'idatına itimat eden Hz. Muhammed Onların karanlık gördüğü ufukların merasında aydın ufuklar görüyordu. Oralarda oynaşan güneşler görüyordu. Boy boy orada boy gösteren yıldızlar, yıldız kümeleri müşahede ediyordu. Onun için ciddi bir itmina içindeydi. Her şeyi Allah'ın kader planı içinde halledilmeye bırakıyordu. Ve Allah Celle Celaluhu, vakti, mevsimi gelince her şeyi yapı verdi. Devrimizde, içinde yaşadığımız şartlar içinde de Allah keze celaluhu, ihlas ve samimiyetle kendisine teveccüh edenlerin böylesine nevmit olma hallerini ümide çevirecek, ümitten hüzmelerle onların imdadına koşacak ve onları serpilaz ve payitan edecektir. Ben Kur'an-ı Muhusur Bey'anın kayb ihbaratını naklederken, sadece Bundan hissemize düşen bir ümit ve teselli ifadesi sadedinde, böyle sadet harici çıktım. Okuduğum ayet-i kerime Sasani hükümranlığı, hükümdarlığı ile Roma imparatorluğu arasında bir mücadeleden bahsediyor. Bu okuduğum ayet-i kerime Rum Suresi'nin, ayetler Rum Suresi'nin başında bulunmaktadırlar. Rumların bu ayetlerde ele alınmasına binaen bu sureye Rum sureyi i celilesi denilmiştir. Elif <gülüyor> nâ mî muhulibetî rûm, fî ebnel Yani Yanı başınızda size çok yakın bir mıntıkada Rumlar mağlup oldular. O gün dünyada hüküm fermu olan iki büyük imparatorluk vardı. Asırlardan beri devam ede gelen Doğu Roma imparatorluk, başında Hireklüüs vardı ve devam ede gelen salsaniler vardı. 2000 seneyi aşkın hükümranlıkları devam ede gelen salsaniler vardı. Makedonya Kralı İskender onlar erdikten sonra yeniden kuvvet kazanmış, Doğu Roma İmparatorluğu'nun karşısına çıkmış, Hireklüüs'ü haraca bağlamış ve tarih meseleyi bize intikal ettirirken İrakriyus boynuna bağlanan bir iple sasani hükümdarının karşısına çıkmıştı. Şu kadar kadın vereceksin, şu kadar kalahis deve vereceksin, şu kadar koyun vereceksin, Devletinde şu kadar her sene haraç verecek böyle bir anlaşmaya girerim demişti. Dünyada çereyan eden bu hadiseler tabakası beşer seviyesinde çereyan ettiği için İnananlarla inanmayanlar arasında Mekke'de, Mekke'de meselenin münakaşası yapılıyordu. Amerikan Rus boğuşmasında ateistle inkarçı, nasıl o tarafı bu tarafı tutanlar mücadele münakaşa yapıyor. Dünyada inananlar bloku ile inanmayanlar bloku, dünyanın neresinde olursa olsun nasıl mücadele yapıyorlar. Ve artık mesele falan devletin filan devletin muharebesi olma şeklinden çıkmış. Nasıl tabakası veşer muharebesi haline gelmiştir? Nasıl memleketimizin sokaklarına, Şili'deki işçinin bilmem nesini halletmek üzere toplantı yapacak yaptıracak şeylerin ilanları yapıştırılıyor? Belli ki Amerika'daki meseleyi, burada bahis mevzu eden kimseler var, belli ki Amerika'daki mesele burada bir kısım kimseleri tesir altına alıyor, Çin'deki mesele tesir altına alıyor. Bu öteden beri devam ede gelen, inananla inanmayan insanların dünyanın neresinde olursa olsun kutuplaşmış olduğunu ifade eder. İşte onun için Mekke'deki putperest, İran'daki putperesti ateşgedeyi tutarak diyordu ki, nasıl bizim ateşgedeler İranlar, Romalılar mağlup ettiler, ileride de burada sizin Allah birdir diyenlerin sensini sözünü keseceğiz diyorlardı ve ümit yoktu. En ufak bir ümit parıltısı afakta belirmiş değildi. Belki Müslümanlar şahb bu talipte bir avuç suları kesilmiş, otları alınmış, bütün erzakları yok edilmiş, yok edilmeye terk edilmiş bir vaziyetteydiler. Bu durumda yeniden Müslümanın neşv bulması, kefere ve fecereye sonra dünya üzerinde hükümferme olması, Sebeplerle izah etme imkan yoktu. İllet malul münasebeti içinde biz bu kanunlara tabiiz. Fizik Allah'ın bir kanunudur. Kainatta cariydir. Bunun dışında Allah icraatta bulunmaz celle celaluhu. Ama bu kanunlar prensibi içinde biz Müslümanların galebe geleceğine ihtimal veremiyoruz. Muhal görüyoruz. İşte tam bu dönemde bıçağın kemiye dayandı Mumiyanetkale'de yanıp, dayandığı, tahtanın yanmaya başladığı dönemde Elif lam mim Hulibati Rum ard min fi Yanı başınızda Rumlar mahluk oldular. O Rumlar ki Allah'a inanıyorlar. O Rumlar ki Hazreti Mesih'in arkasındadırlar. O Rumlar ki kiliseye giderler. O ki haşre, neşre, bazı inanırlar. Ateş kedeler karşısında mağlup oldular. yakınınız hemen yanı başınızda. Onlar yanınızda yanı başınızda mağlup olduktan sonra Pıtaşin'in de, şöyle üçten dokuza kadar şu seneler arasında, yeniden Romalılar galebe çalacaklar. Romalıların galebe çaldığı İran'ı ezdiği aynı günde, يَوْمَيْذِنْ يَفْلَحُ الْمُؤْمِنُمْ بِنَصْفِ اللّٰهِ Müslümanlar da zafere rüsveti İşleri dolacaktır. Kur'an bunu dokuz sene evvel haber veriyordu. İmkanların aleyhlerinde işlediği dönemde haber veriyordu. Hazreti Ebu Bekir'le kafir birkaç deve ile bahise giriyordu. Bahis yatak değildi daha. Bedir harbi oluyordu. Bedir Harbi, Müslümanların temel atma merasimi. Mümin kurduğu siteyi artık koruyabilecek güce geldiğini gösterecekti. Kurduğu devleti koruyabilecek güçlü olduğunu gösterecekti. Bu mutfa Allah onlara ihsan etmişti. Hireklü Yüzef hoşluğu, serkeşliği bıraktı, devletine bir düzen verdi. Malzeme bakımından güçlü olarak sahzalilerin karşısına çıktı. Meselenin her iki yönünde tarih tutanlar diyorlar ki, min ba'di galebihim Romanlar Romalılar mağlup olduktan sonra galebe çalacaklar. yevmey din yafrahu'l O gün mü'minler de sevinecekler. Tarih tutan bize, tarihi şöyle tutarak karşımıza çıkıyor. Biz Bedir Harbi'nin olduğu aynı gün tarih tespit ettik, bir de gördük ki, Romalılar sasani sınırlarına girmiş, bu defa İran hükümdarını araca bağlamışlardı. Bedir'de de ve kafirler arasında cereyan ederken, küfür-i iman mücadelesi cereyan ederken, Roma ile sasani arasında da küfür-i iman mücadelesi cereyan ediyoruz. Kur'an'ın kaybı haber veriyor. Romalı sevindiği gün siz de sevineceksiniz. Allah adına o gün bayraktan dalgalanacakmış gibi siz de bayrak dalgalandıracaksınız, onlar da bayrak dalgalandıracak demek suretiyle dokuz sene evvel sonra zuhur edecek o de zuhur edecek hadiseyi haber veriyor. Nasıl haber veriyor? Öyle esbabı aşarak, öyle illetleri aşarak, öyle mekan bütün izah şekillerini aşarak Allah'ın tevfik ve inayetiyle bıçak dolusu ümitle, zaferle, saadetle Müslümanların karşısına çıkıyoruz. Cenabı Hak sonsuz kudretiyle, baş döndürücü müthiş iradesiyle yarım asıra yakın bir zamandan beri şu toprağın altına ekilen tohumları inşallahü teala ne şu imkanını verip yetiştirdiği zaman çıkardıkları karbon dioksit mümini çıkardığı bu hava karşısında yaşama imkânını bulamayan kafirin sesini, solunu kesecek, iflahını kesecek, onu bitirecektir. Allah'ın vaadine itimat edin. Bütün dünyada kefere ve fecerenin o devirde olduğu gibi, ateizm zihniyetinin, inkarcı, inkar-üluhiyet zihniyetinin hakile yeksan olduğunu, müminlerin yüzlerinin gülüşüne tevafuk eden, aynı günde görecek, huzurunu yaşayacak, beşaşak, şetahat, Neshadert meşterletin ereceksiniz inşallah O Tane. Alla in ahtan al kelim ve al nizam, Aziz Al Allahu tabarak wa taala fi <gülüyor> al <gülüyor> ve iza kura al Quran, fas temigulah